Arkası Yarın Mavi Tren ikinci Bölüm Yazan Agatha Christie Çevirerek Radyoya Uygulayan Sevinç Sever Yöneten Uğurtan Atakan Efektör Korkmaz Çakar Oynayan Sanatçılar Anlatan Demet Tantuh Van Eldon Zihni Göktay Naytın Ersan Uysal Gobi Serhat Akkaş Derek Ketring Erhan Yazıcıoğlu Hizmetçi Neslihan Gürgün Mirey, Işıl Yücesoy, Ruth Kettering, Celile Toyon Uysal, Mason, Oya Küçümen. Van Alden, ömrünü Londra ve Avrupa'nın değişik kentlerinde geçiren... ...ünlü Amerikalı iş adamı bir milyarderdir. Biricik kızı Ruth'u mutlu etmek için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmesine rağmen... ...bunu bir türlü başaramamaktadır. Zira Ruth Catering... ...kocası Derek Catering'i sevmemekte... ...Derek ise... ...kendini çeşit çeşit eğlencelerin peşinde... ...koşarak harcamaktadır. Naitin lütfen bana Bay Gobi'yi bulun. Yarın sabah 9.30'da... ...beni otelde bulsun. Peki efendim. Sonra da Bay Catherine'i bulun. Çoğunlukla kulüpte geçirir vaktini. Ona da öğle saatlerine doğru bir randevu verin. Hı hı. Kendisiyle mutlaka görüşmek istediğimi söyleyin. Peki efendim. Diyeceklerim bundan ibaret. Ben odama çekiliyorum. Peki efendim. Kimseler beni rahatsız etmesin. Peki efendim. Emirleriniz tek tek yerine getirilecek. Efendim dün randevu verdiniz Bay Gobi... ...aşağıda sizi bekliyor. İçeri al. Peki efendim. Buyurun. Oo, hoş geldiniz Bay Gobi. Şöyle buyurun lütfen. Hoş bulduk Bay Beneldin. Teşekkür ederim. Size ufak bir görev vereceğim... ...damadım hakkında. Bay Ketling mi? Evet ta kendisi. Kızım Ruth yakında kocası... ...Bay Ketring'in aleyhine boşanma davası açacak... Ancak bir takım sebeplerden ötürü... ...hakkında bazı bilgiler toplamanızı istiyorum... ...en ince ayrıntısına dek. Başüstüne efendim. Bu bilgileri en erken ne zaman getirebilirsiniz bana? Ee, bugün ikide efendim. Sizce uygun mu? Uygundur Bay Gobi. Size iyi günler dilerim. İyi günler Bay Beneldi. Beni görmek istemişsiniz. Oturunuz. Birbirimizi görmeyeli neredeyse iki yıl olmuş Kızınız Ruth'un Londra'da olduğunuzdan haberi var mı? Dün akşam görüştüm kendisiyle Nasıl? Sağlığı yerinde mi? Öyle ya birbirinizi gördüğünüz yok ki ya, Gece kulüplerinde ara sıra karşılaştığımız oluyor Bu ne cüret? Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz demek <gülüyor> Her neyse söylemek istediklerime gelelim Derek Catwick Önerim üzerine kızım Ruth sizden boşanmaya karar verdi Boşanmak mı? Evet boşanmak bu böyle söylemez. Peki ya kızınız ne diyor bu işe? Nedesin o da aynı fikirde. Yeah, o da aynı fikirde demek. Diyecekleriniz bundan mı ibaret? Bence kızınız büyük bir hata yapıyor. Demek sizce öyle. Hayır sadece bence öyle değil. Babam Lord Lokenberry son günlerine gelmiş bulunuyor. Sağlığıyla ilgili doktorların hepsi aynı kanıda. Öbür dünyaya göç etmesi çok yakın. O zaman da Lord Lokenberry ben olacağım. Tabii kızınız Ruth da Lokenberry şatosunun sahibesi olacak. Benimle evlenmesindeki amaç da bu değil miydi zaten? Küstahalınız her türlü mantık kurallarını aşıyor delikanlı. Bu davranışınıza daha fazla tahammül edemeyiz. Pekala, pekala. Diyelim ki kızınız benimle ünvanım için evlenmedi. Yine de biz Lökümberiler İngiltere'nin en soylu ve en eski ailelerinden biriyiz. Lökümberi şatosunu bir gün başka bir kadının yönettiğini görmek... Kızınızı herhalde üzer Anlattıklarınız mantık dışı şeyler. Kızımla parası için evlenen asıl sizsiniz. Hiç de değil. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...şu son zamanlarda mali vaziyetim... E, ...epey bozulmuş bulunuyor. Bunu inkar edemem. Ancak 10 yıllık bir bekleyişten sonra... ...kızınız biraz daha sabredebilir. Hala toplumsal durumunuz için... ...sizinle evlendiğini iddia ediyorsunuz. Bir zamanlar ben de... Ben de sizin gibi ümit etmiş, ümitle beklemiştir. Neyi beklemiştiniz? Kızınızdan bir parçacık sevgi görmeyi Ancak o... Evet o sizden daha katı Sizden daha taş yüreklidir Kendinden başka hiç kimseyi düşünmez Yeter susun artık Yaptığınız lezaretlerden habersizmiş gibi davranıyorsunuz Neden söz ettiğinizi anlayamadım O sözle ilişkileriniz Sanki hayal ürünü Sizin yerinizde başkası hiç olmazsa utanç duyardı yaptıklarından Ya müreyden söz ediyorsunuz demek Tabii bunu da size kızınız anlatmış olmalı. Oysa ben onun arkadaşlarına hiç karışmıyorum. Ne demek istiyorsunuz? <gülüyor> hiç. Öyle anlaşılıyor ki kızınızla açık sözlü bir konuşma yapmanın tam zamanı. Kimseye akıl verme huyum yoktur. Ancak size şunu söyleyeyim. Sizinle de konuşacak bir şeyim yok. İzninizle. Ne demek istedi acaba? ...bu işin altında bir bit yeniği var gibi geliyor... Ben şunu bir öğrenmedin. Gelişinizi iple çektim Bay Gobin. ...gerekenleri öğrenebildiniz mi bari? Fazlasıyla efendim. Ee bir dakika şu defterimi de bir karıştırayım. Öğrendiklerimin içinde en önemli haber şu... ...borç para bulma uğruna Bay Ketrin... ...babasını malikanesine ipatik koyduruyormuş. Dört dörtlük bir haber işte. Kızımla boşanmakta oldukları... ...haberi etrafa yayılır yayılmaz... ...kimse beş kuruş borç para vermez ona. <gülüyor> Sonunda burnundan yakaladı keratayı. Züppe budala. Şu sayfalarda da... ...Dansöz Miri ile buluşmalarının... ...gün ve tarihleri yazılı. Bütün notlar muntazaman tutulmuş. Bu delillerle artık... ...hiçbir güçlükle karşılaşmayacağınız umarım. Kutlarım sizi Bay Gobi... İyi çalıştınız doğrusu. Teşekkür ederim. Görevimi yaptım efendim. Yararlı olabildim sen de mutlu. Çok yararlı oldunuz. Şimdi hemen gidip kızımı görmem gerekiyor. Kendisiyle konuşacaklarım var. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle Bay Gobi güle güle. <Gülüyor> Babacığım geldiğinizi öyle sevindim ki dünden beri bayram yapıyorum Hoş bulduk kızım Seninle ciddi olarak konuşmak istiyorum Aa, Hayrola babacığım Pek asık suratlı görünüyorsunuz bugün Hiç de i̇şte şakaya gelmeyen bir konuyu görüşmem gerek seninle yavrum Derikle görüştünüz mü? Derikle görüştüm görüşmesine Ne de. dedi? Önce otur bakayım şuraya tamam, sen oturayım baba İşler karışıyor gittikçe Derik yüzünden mi? Hayır senin yüzünden Ne benim yüzümden mi? Bilmediğim şeyler var. Bana gerçeği tam olarak anlatmadın, Ruth. Gerçeği mi? Evet kızım, gerçeği. Gerçeği öğrenmek istiyorum, Ruth. Ee, ufak Bak bakayım yüzüme. Gözlerini niye kaçırıyorsun benden? Ufakçım ben ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Delik bir yıl edepsizce ya. laf Ruth. Lakin benim bilmek istediğim şey bambaşka. Nasıl bir şey mesela? Arkadaşların ya. hakkında. <gülüyor> yani Erkek arkadaşın hakkında demek istiyorum Çok arkadaşım var benim Ben birinden bahsediyorum sadece Evet evet tek bir erkekten Biraz önce bu evden çıkan adam Kimdi o Ruth? Onunla arkadaşlığınızın derecesi ne Söyle babacım. Hadi ya. Ruth hadi kızım Görüyorsun ki gizlemem boşuna Kimdi o adam Yüzü hiç de yabancı gelmedi bana Tanıyorum onu ben bir yerde. Baba, bu konuların üzerinde durmanız o kadar yararsız ha, ha, Hatırladım şimdi Ruth sen o adamı evine mi alıyorsun? Babacığım bırakınız bileğimi acıtıyorsunuz. Cevap vermeden bir yere bırakmam seni. Hı? Cevap ver bana bakayım. O sahtekar o dolandırıcıyı evine kabul ediyorsun demek. Babacım bileğimi bırakın lütfen. Yıllar önce evlenmenize engel olmak için ettiğim bunca çaba demek bunca... Kesinlikle bu yüzden evlenmemiş miydim zaten? Şimdi yine buluşuyorsun bu serseriyle. Armin çok değişti artık. Nasıl değişti? Önce kendisiyle evlenmediğimden büyük bir düş kırıklığına uğradı. Öyle mi? Evet. İstemeyerek çok kırdım kalbini. Aa demek kalbi kırıldı. Şimdi kendini tamamıyla bilme vermiş bulunuyor. Gençlik çılgınlıklarından vazgeçti. Nereden biliyorsun bunu? Akademik düzeydeki eserlerinden biliyorum. Artık Arm'ın o eski bildiğiniz Arm'ın değil. Siz bile şaşarsınız bu değişikliğe. İçtenlikle yürekten seviyor beni. Ya akademik düzeydeki eserleri? Ha onlar onlar tarih boyunca gelmiş geçmiş hanedanların... ...paha biçilmez mücevherleri hakkında bir tez. Yani hanedanların elinden gelip geçmiş... ...değerli mücevherat taşlar, ...arkeolojik değere sahip eserler hakkında... ...kronolojik içerikteki ön sözünden sonra... ...her eser için ayrı bir bölüm yazıcı. Bu saçmalıklara inanıyor musun sen Ruth? Babacığım... Yani Arma'nın manevi değerleri hakkında Size daha fazla bilgi verebilmek için Bir fırsat verin bana lütfen. <gülüyor> Yazıklar olsun bana Şerefli saygılı milyarder Yani Elden'in kızı Böyle bir eserseriye gönül versen Babacım lütfen <gülüyor> İnanılır gibi değil yo, yo, Her şeye inanırdım ama buna asla Babacığım. Asla inanamam mümkün değil Asla Asla <gülüyor> Evde salonda dinleniyor Oo, Hoş geldin Ben de biraz önce seni düşünüyordum Nasılsın bakalım Berbat Kayınpeder beni sepetlemeye karar vermiş Yok canım Bu sabah beni oteline çağırdı Elime bir pasaportu vermediği kaldı <gülüyor> Bak bu çok komik işte Kayınpeder küçük beyimize açıkça meydan okuyor demek Peki sebep ne Hı? Sebep? sebep Sensin tabi Evlilik görevlerimi ihmalde her türlü sınırın dışına çıkmışım Yalan da değil hani Karının da seni hiç sevmediği yalan değil Boşanma onun da işine yarıyor Murray beni asıl ilgilendiren bu değil Başka bir şey öğrenmek istiyorum Hı. senden Bunun için geldim buraya Seni dinliyorum Boşandıktan sonra bana karşı tutumun ne olacak Hı? Terk mi edeceksin beni Seni sevdiğimi biliyorsun Hı, Batacak gemiyi ilk farelerin terk ettiği gibi Sen de beni terk edeceksin değil mi Deri. Konuş lütfen Terk edeceksin beni değil mi Derek çok hoş çok yakışıklı bir erkeksin. Yalnız hiç de pratik bir insan değilsin. Hadi canım sen de. Banknotlar içinde yüzen erkeklerden başkasını gözün görmez senin. Yine de seviyorum seni. Bana bak Derek. Bugünkü halime çok çalışarak uğraşarak geldim. Hep çalıştım. Ömrümün geri kalan günlerini sefalet içinde geçirmek istemem. Asla. Duydun mu? Yaldızlı sözlere karnım tok benim. Karınla barışmalısın Şimdilik bu imkansız Babası saygıdeğer milyarder Van Eldin Yutmaz bu tür palavraları Van Eldon İsmi dillerde dolaşan şu meşhur milyarder değil mi Evet ta kendisi Dünyanın en ünlü yakutu Ateşten yüreği birkaç gün önce Paris'te satın almış Hı? Susuyorsun Ateşten yürek harikulade bir mücevher Tam bana göre ah, Ne yapalım Erkeksin işte bu tür duyguları anlaman olan haksız. Yakut'u kızına hediye ettiği muhakkak. Hayatta tek varlığı değil mi? Evet. Desene öldüğünde tüm miras biricik kızına kalacak. Kızının mirasa ihtiyacı yok zaten zengin. Babası ona evlendiği gün iki milyon dolar hediye etti. İki milyon dolar ha? Demek başına aniden bir kaza geliverse. E, ölüverse demek istiyorum. Hı? Paralar senin olacak. <Gülüyor> <gülüyor> bu genç yaşta durup dururken neden ölü versin? Ah Miray, bazen çocuklaşıyoruz. Yani e, umulmadık bir olay, e, bir, bir bir kaza başına geli versin. Ah, kafa ötelemekten vazgeçsen Haklısın. Daha geçerli yollar bulmamız gerek. Ne gibi? Kontroler <gülüyor> oşa unuttun sanırım. Ne olmuş Kontroler oşa? Karının ilk göz ağrısı. Gizli ha. gizli buluşuyorlar. Rica ederim bu ağızları bırak artık Miray. Ayın on dördünde Paris'te buluşacaklar Nereden biliyorsun İsmi açıklanmayan ortak dostlardan Her ne kadar masum karın Fransız Riviera'sına dinlenmeye gideceğini Etrafa yaymaktıysa de Biraz aklını kullansan Kıskıvrak avucunun içine alırdın onları O saygıdeğer milyarder babasını da Şantaj ha? <gülüyor> Ne sandın ya ha? Göze göz dişe diş of Sen yılandan daha zehirli Korkulacak bir kadınsın Murey Hadi canım sen de onlar çanına ot tıkarken böyle oturacak mısın? Kes artık ben gidiyorum. Git. Karıcığının yanına git. Ne komiksin doğrusu. Çok komik. Mavi trenatlı oyunumuzun İkinci bölümünü dinlediniz.